dünyayı düzeltmek için. Adam bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını hayal etmeye başladı. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi. Ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti. Bu hafta sonu parka götürecekti onu. Ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne girişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı. Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim dedi. Sonra düşündü. Oh be kurtuldum. En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez. Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi. Babacığım haritayı düzelttim artık parka gidebiliriz dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içindeydi. Ve oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu hikmetli açıklamayı yaptı. Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya ve ...kendiliğinden düzelmişti. Evet... ...cesaretin bittiği yerde... ...esaret başlar. Bir Hint masalına göre... ...kedi... ...korkusundan devamlı... ...endişe içinde yaşayan... ...bir fare vardır. Büyücünün biri fareye acır... ...ve onu bir kediye dönüştürür. Fare... Kedi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde bu kez de köpekten korkmaya başlar. Büyücü bu kez onu bir kaplana dönüştürür. Kaplan olan fare sevineceği yerde avcıdan korkmaya başlar. Büyücü bakar ki ne yaparsa yapsın farenin korkusunu yenmeye imkan yok. Onu eski haline döndürür. Ve der ki, sen cesaretsiz ve korkak birisin. Sen de sadece bir farenin yüreği var. O yüzden ben sana yardım edemem.